572, numaralı konu, Hazreti Ömer'in kendisine bir köşk edinen Sa'd-ı azarlaması, evet, Hazreti Ömer, Saad bin Ebi Vakkas'ın kendisine bir köşk yaptırtıp kapısını da taktırdıktan sonra, artık gürültü duyulmaz oldu, dediğini haber aldı, bunun üzerine Muhammed bin Mesleme'yi gönderdi, Hazreti Ömer bir işin sağlama bağlanıp istediği gibi gerçekleşmesini arzu ettiğinde o iş için Muhammed bin Mesleme'yi gönderirdi, Hazreti Ömer, elçisine, Saad Agit ve onun yaptırdığı köşk köşkün kapısını yak dedi. Muhammed bin Mesleme Kufe'ye vardığında ilk önce Saad'ın oturmakta olduğu köşkün kapısını yaktı. Bunu Saad'a haber verdiler ve Muhammed bin Mesleme'yi tarif ettiler. Saad onun kim olduğunu anladı. Sonra Muhammed Saad'ın huzuruna çıktı ve ona "Emirülmü Minine gelen haberlere göre artık gürültü duyulmaz oldu, demişsin." dedi. Saad da böyle bir şey söylemediğine dair yemin etti. Muhammed "Biz elçiler, emredildiğimiz şeyleri yapmak zorundayız. Ancak senin söyleyeceklerini de müminlerin emirine iletiriz, dedi, Saad, sana yol azı hazırlatayım, dediyse de Muhammed bunu kabul etmedi ve devesine atlayarak Medine'ye döndü, Hazreti Ömer onu bu kadar çabuk beklemediğinden, eğer hakkında hüsnü zan beslememiş olsaydım verilen vazifeyi yerine getirmedin diyecektim, dedi, Muhammed, ben görevimi tam olarak yerine getirdim, Saad özür diliyor ve böyle bir şey söylemediğine dair de yemin ediyor, dedi, Hazreti Ömer, peki Saad sana bir şey vermedi mi, dedi, Muhammed de, yol azığı vermek istedi ama ben kabul etmedim, sen niçin bana azık vermedin ey müminlerin emiri, dedi, Hazreti Ömer buna şu karşılığı verdi, Medine'de halk açlıktan kırılırken sana yiyecek veremezdim, eğer böyle yapacak olsaydım serinliği senin, sıcaklığı ise benim üzerime olurdu, çünkü Hazreti Peygamber, mümin kişi komşusu aç iken karnım doyuramaz, buyurmuştur, Hazreti Ömer'in kulağına saat ın halktan kaçıp kapısını onların yüzüne kapattığı çalınınca Ammar bin Yasir'i ona göndererek, eğer oraya vardığında kapıyı kilitli bulursan onu yak dedi.